Hepinize günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'ndan haberler programında Rio'dan sizlerle birlikteyim. Bugün yine bir kayıt programla karşınızdayım. Bugünkü programı birazcık kısa tutacağımı şimdiden söyleyeyim. Çünkü malumunuz zaten bugün Açık Gazete'de spor günü Alp Logayla spor programında bu köşede Dünya Kupası'nda olan biten futbol işlerini, hareketlenmelerini daha detaylı konuşacaktır. Ömer Madre ve Murat Cantombil ancak ben yine de Dünya Kupası'ndan haberler olduğu için maçları kısaca şöyle bir hatırlatayım. C grubunda iki maç oynandı. Bugün Kolombiya Fildişi sahiliyle karşılaştı ve karşılaşmadan ikisi birlik galibiyetle ayrıldı ve bu skor Kolombiya'yı bir sonraki tura taşıdı. Grubun diğer maçında ise Japonya Yunanistan'la karşılaştı ve Maç 0-0 tamamlandı. Bu skor iki takıma da bir sonraki maç için e, umutlarını bir sonraki tura çıkarma ihtimalini verdi. Günün diğer maçında Uruguay İngiltere ile karşılaştı. Uruguay sakatlığı geçen Luis Suarez'in attığı iki muhteşem golle rakibi İngiltereyi 2-1 ile geçerek onlar da e, tur şansını bir sonraki Maça taşımayı başardı. İngiltere ise Rooney ile attığı golle ümitlense de skoru lehine çeviremediği için maçtan puansız ayrıldı. Ve şöyle diyelim İngiltere neredeyse elendi. Eğer Costa Rica İtalya karşısında bugünkü maçta bir puan alırsa İngiltere elinecek. Bunu söyleyelim. Şunu iletmemiz lazım. Bugün oynanacak maçlardan biri. İtalya, Rika arasında olacak. Saat 1'de başlayacak bu maç. Diğer iki maç ise İsviçre Fransa arasında E, e grubunun takımları. Bunlar ve Honduras, Ekvador arasında oynanacak. Bu 3 maçla e, 20 Haziran gününün maçları tamamlanacak. Uruguay ve İngiltere'nin arasında oynanan Dünya Kupası maçının oynandığı şehirde São Paulo'da bugün eylemler vardı. Size de dün aktardığım üzere büyük çaplı bir eylemdi bu. Ancak bu eylem Dünya Kupası karşıtı bir eylem değildi esas çıkış nedeni olarak. Ancak tabii ki Dünya Kupası ile bir bağlantısı vardı. Geçen sene Dünya Kupası öncesi Konfederasyonlar Kupası'nın oynandığı sırada Brezilya'da büyük eylemler gerçekleşmişti. Bu eylemin esas nedeni ulaşım ücretlerine yapılan e, zamlardı. İnsanlar bu 20 centlik zamlara karşı çıkmak üzere bir eylem gerçekleştirmişti ve bu eylemlerde Sağ Pahalı'da geçen sene tam da 19 Haziran'da Zirve yapmıştı. İnsanlar da bunun birinci yıl dönümünde sokakları döküldüler. Sağ da e, yüksek katılımlı bir eylem olduğunu söylemek mümkün. 2000 4000 arası e, insanın katıldığı söyleniyor. Roy Tersin haberinde daha az bir sayı verilmiş ama benim takip ettiğim kaynaklarda belki de biraz da e, olayı biraz da şişirmek veya güzel göstermek için sayının fazla tutulduğunu söylemek mümkün. E, gün ortası başladı. Bütün eylemler bu... Brezilya'da dini bayramdı ve bütün her yer tatildeydi. Bu vesileyle de insanlar bu eyleme katılma imkanını daha kolay bulabildiler. Öğlen saatlerinde başladı eylemler. İnsanlar sokaklardaydılar. Erken akşam erken indiği için burada saat 5.30 gibi eyleminde erken gerçekleşme sebeplerinden bir tanesi buydu. E, Brezilya'da e, Dünya Kupası devam ederken gerçekleşen bu eylemde Uruguay-İngiltere maçı biter bitmez. Olaylar birazcık e, şiddet içeriğiyle birlikte birleşti diyeyim. Çünkü e, burada bir Black Bloc diye bir grup var ve kendileri anarşist bir grup ve bu eylemler sırasında polis şiddetli tepki versin veya vermesin e, şiddet içerikli hareketlenmeleri uyguluyorlar. Ne olursa olsun. BlackBlock benim takip ettiğim kaynaklara göre polis, polis herhangi bir şiddet kullanmadan da barikatlar yapmaya ve bu barikatlara polis gelmesin diye ateşe vermeye başlamış. Bazı araçları da yakmışlardı. Bunun görüntüleri de Facebook'ta takip ettiğim gruplarda yer alıyor. Ayrıca bazı eylemcilerin bu şiddet içerikli Black BlackBloch'un hareketlerini engellemek için e, araba satış bayilerine e, insan zinciri kurarak e, engel girmelerine engel olduğunu gösteren fotoğraflarda var. E, Reuters'ın haberinden devam edelim. Reuters'ın haberinde yer alan kısa röportajlardan birinde eylemcilerden biri ana diyor ki bu eylem Dünya Kupası'na karşı değil, geçen sene yaşananları e, anmak üzere yapılan bir eylemdi. Biz de bunun için sokaklardayız diyor. Genel olarak şiddetin az olduğu bir eylemdi. Hem polisle e, eylemciler arasında fazla şiddet içerikli olaylar olmadı. E, bunu söyleyebiliriz. Bugün başka bir haberden bahsetmek istiyorum. Ajans France Press'ten geçen bir haber bu. Inter-American Press Association yani e, Orta Güney ve Kuzey Amerika Basın Emekçileri Birliği diyebiliriz. Bunun için Perşembe günü bir açıklama yaptı ve Dünya Kupası başladığından bu yara en az 17 gazeteci yaşanan protestolar sırasında polisin şiddetine maruz kaldı diyor. Yapılan açıklamada da bu şiddete maruz kalan polislerin bu olaylara maruz kalmasının kınandığı söyleniyor. Claudio Paolillo'nun yaptığı açıklamada genel olarak geçen sene Mayıs'tan 2013'teki Mayıs 2013 Mayıs'tan bugüne kadar e, gerçekleşen eylemlerde de Brezilya Araştırmacı Gazeteciler Derneği şöyle bir e, araştırma yapmış 190 tane olay gerçekleşmiş bu e, süreç içinde gazetecilerin şiddete maruz kaldığı. Ve bunların 15'inden 17'sinde çok yeni olan olaylar ve CNN, Reuters, Associated Press çalışanlarının bu olaylara daha fazla maruz kaldığını söyleyebiliriz. Bugün, yarın ve bir sonraki günde eylemler devam edecek. Benim aldığım bilgiye göre bugün Rio'da eylemler gerçekleşecek. Almanya-Gana maçının oynanacağı gün yani cumartesi günü eylemler devam edecek. Pazar günü de eylemlerin gerçekleşmesi bekleniyor. E, bu eylemleri takip edip daha geniş kapsamlı bir içerikle pazartesi günü sizlerle görüşmek üzere diyeyim. E, o güne kadar da benim bu eylemler ve dünya kupası hakkında paylaşacağım içerikleri twittercom twitter.com.taksim.bk3 adresinde bulabileceğinizi hatırlatayım. Programı da bu şekilde nihayete erdiriyorum. Programı bitirirken hepinize futbol dolu günler diliyorum. Volkan Ağır'la birlikte Brezilya'da Dünya Futbol Kupası maçlarına ve protestolarına dair haberler.